Radyo Ağustos. Herkese merhabalar Merhabalar ee, Ben Özgün ben, Çağlar Ben de Fatih Gökhan'lılar Ne yazık ki geçen hafta aranızda yoktum evet. Yalnız bıraktım bu hafta tekrar yerimi aldım Evet ee, Geçen hafta Pakrat abiyle program yapmıştık ee, İkimiz yapmıştık Evet Bu haftada Pakrat abi yok ee, Ben ve Gökhan programı yapıyoruz ne diye belirsiz bir İstanbul e, sabahından herkese merhaba. Fena değildi hava. Yani gelirken biraz şey vardı soğuk vardı ben vapurla geldim. Ha, ben geç kalmamak için biraz e, akşam <gülüyor> evet, o ambiyansına soğuk, geldiğim değil. için hakikaten soğuklar gördüm yani. Bu hafta GOS'un manşeti bu kavganın sonu hukuk devletine çıksın. <gülüyor> ee, burada cemaat AKP kavgasından bir tür yaratıcı yıkım etkisi çıkar evet. mı? Böyle bir tartışma yaptık. ...manşetimiz bu. Tartışmanın... E, ...tarafları... ...Demokrat Yargı Derneği'nin yöneticilerinden... Far, e, ...Hakim Faruk Össü... ...ve Daran Acemoğlu... ...Daran Acemoğlu dünyanın... ...en büyük en sayılı iktisatçılarından... ...bir tanesi. E, Tabi... ...Faruk Össü kadar... Türkiye içeriden bakamıyor... ...dışarıda yaşayan bir insan, Amerika'da Hı -hı. yaşayan bir insan... E, ...fakat farklı... ...iki perspektifi bir araya getirip... E, ...böyle bir tartışma yaratmaya çalıştık. Evet... Manşetle şey demeye çalışıyoruz, hani halihazırdaki hazırdaki kavga e, bir kaos e, ortamı yaratıyor. Neyin ne olduğu belli değil. Türkiye'de her zaman olan bir şeydi bu ama şimdi daha da e, katlandı. E, bir e, işin içinde yargı tarafında olan e, Faruk Özü ve bir de ekonomi tarafından bakan evet. e, Darun, Darun Acamoğlu'nun ortak bir görüşte e, şey evet. olduğunu görüyoruz, mutabık e, olduğunu görüyoruz. Ya temelde tabi bu bir bir tartışma yani bu süreç yargının yeniden yapılanmasına dolayısıyla hı hı. bir şekilde iktidarın devletin yürütme organı herhangi yani bütün enstrümanlarının devletin yönetimin tekrardan değişebileceğini daha demokratik bale gelebileceğini ama gelmeyebileceğini edebileceğini tabii ki hı hı. söylüyorlar bu bir tartışma yaratıcı yıkım denilen şeyde yıkımı yaşıyoruz zaten hı hı. yargıda. E, parlamentoda e, yolsuzluk iddialarıyla vesaire. E, bu süreçte e, her aktörün siyasallaşarak e, yani kriminal organizasyondan uzaklaşarak daha siyaset yapar hale gelerek e, apolitikliğinden vazgeçerek evet. yani geniş e, halk kesimlerini de işin içine katarsak Evet. Aynen öyle. Yani bu aktörlerin gerçekten siyaset yaparak e, sahneye çıkabileceklerini. Bu da e, dediğimiz gibi çeşitli güçleri yani o Güçler halindeki gerçekten o farklı güçleri tekrardan yapılandırabileceğine dair böyle bir tartışma. Hı hı. Bunu tekrar detaylı konuşacağız tabii. Bir başka önemli gelişme tabii DİNK davası davasıyla ilgili. Evet, yeni sana... dönemde evet. yine cemaat ve AKP tartışmasıyla alakalı bir haber yine dink davasını da etkiliyor. Orada da bir aslında şey yani iki kişiyi birine getirerek bir şekilde bir tartışma evet, yaratmış olduk. E... Uygar... Gültekin yaptı bu Ugar haberi. Uygar haberi. Nedim Şener, ee, evet. Nedim Şener ve Adem Yavuz Aslan. Nedim Şener ve Adem Yavuz Aslan'a sorduk. Yeni dönemdeki e, çatışma. E, Dink davasını nasıl etkiler? Haberimizin başlığı tırnak içinde ittifak dağılırken Hrant Dink davasıydı. Evet. E, bu bağlamda tartıştırdık. Ya aslında e, bir tartışma tartıştırma değildi. E, biz böyle sunmak istedik. İki farklı için iki farklı e, yerden bakan duran... evet iki farklı yerden bakan iki kişi e, ittifak dağılırken ranting davası ne olacak nasıl yorumluyorlar nasıl yorumluyor? e, posta gazetesinden Nedim Şener e, bugün gazetesinin Ankara temsilcisi de Adem Yavuz Arslan'ı e, sorularla evet. anlamaya çalıştık bir evet. diğer haber olarak e, bir başka e, güzellik sunduk daha doğrusu tabii okuyana göre değişiyor Nishanya'nın ailesinden Evet. Dinledik. Laura Sarı'nın yani bir Çok güzel bir olmuş. Diyelim. Müjde Hanım. Agos Magazin Servisi. Evet. <gülüyor> güzel. Ee, Sevan Nişanya çok konuşulan bir isim. Ee, her mecrada yani Hı -hı. medyada, sosyal medya medyada, Facebook'ta, Twitter'da nerede. Arkadaş ortamlarında. Evet. Yani biz de sıkça tartışıyoruz kendisini. Ee, Agos'a da konu oluyor. Ee, böyle bir insan yani kült bir insan diyebiliriz. Şey yapamıyorsunuz. Nötr kalamıyorsunuz kendisini. Ya seversiniz ya sevmezsiniz. Her harekete de bu şekilde. Kendisini sevip hareketlerine de aynı şekilde farklı tepkiler gösterebiliyorsunuz. İlginç bir insan her haliyle. Böyle bir insanı eski eşinden ve oğlundan dinlediler orası. Büyük Sarı. oğlu. Müjde Hanım tabii çok uzun sürelerdir konuşmuyordu ya medyaya. Hiç konuşmuyordu. Evet, hiç konuşmuyordu. Oğlun da Konuşmamıştı. Oğlu, kendi Sevan'la alakalı bir belgesel vardı. Hı. Onu da konuşmuştu. Gerçi Müjde Hanım da konuşmuştu. Ama böyle basına geniş bir demeç vermek sanırım evet. ilk Agos'la oldu. Doğru. Sen belgeseli de izlemiştin sanırım. Evet, belgeseli izledim. Aslanlı oldu sanırım. Sonra kitabı da çıktı. Hatta o kitabının yayınlanma sürecinde bir yayın evinin evet. verdiği sözü tutup yayınlamaması da bayağı gündemi meşgul etmişti. Sonra bir başka yeni evinden çıktı. Yani büyük adamların büyük insanların her zaman e, toplumda yaptığı işler kadar hatta işlerden daha çok aile hayatları, aile e, bireyleriyle münasebetleri her zaman şey çekmiştir, ilgi çekmiştir. Öz, ve Özel hayatı nasıl acaba? Evet yani ve hayatı özel hayatı böyle hani cılığını çıkartacak bir e, şekilde verilmiyor. Hani güzel, e, kaliteli bir özel hayat araştırması e, evet. de mümkün tabii. E, biz de Sevan e, nasıl bir insan, nasıl bir eş, nasıl bir baba evet. e, tüm o kimlikleri aile bireylerinin üzerine e, nasıl bir etki bırakmışı e, Lora Sarı vesilesiyle okuduk. Evet ikisinin de yani eski eşi Müjde Tönbekçi ve oğlu Arsen Nişanya'nın ikisinin de e, Sevan için söylediği e, uğruna mücadele edilecek güzellikler yaratmak ve bu uğurda gerekirse kavgayı göz almaktan dolayı içeriye Aynen. atılabilecek bir insan. Zaten e, kendisi de şu an evet böyle çünkü, yolu, yolu tercih etmiş. Çünkü e, yani bir e, benden selam söyleyin Anadolu'ya sanırım çünkü röportajda var. Müjde Hanım e, 21 yaşındayken bu kitabı okuyarak e, Şirince yollarına düşüyor. Dolayısıyla e, Şirince'ye Sevan'ı alıştıran Müjde Hanım. Ve bu sevana dair e, yaşanan tüm olayların e, mimari konusunda birebir tanığı evet. ve e, bir hayranlık da duyuyor. Çünkü e, yoktan e, bir yeri devletin e, tüm yasakçı yüzünü gösterdiği, bir zamanda ve hala daha devam ediyor. Var eden bir adam Sevan ve hani şey çok güzel bir cümle ediyor. Hani Ermenilerin genlerindeki mimar Sinan ve Balyanlardan örnek vererek hani şeyden mimarlıktan mıdır nedir? Sevan çok güzel bir iş çıkardı diyor. Bu haberle de bu evet. söyleşiyle de bunu görüyoruz. Lora gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Sevan Nişanya'nın başka bir özelliğinden de bahsedeyim. <gülüyor> Kendisi internet trollerinin son derece çekindiği bir kişidir. Troll şey demek. Yani, troll troll gibi davranıyor. E, evet. E, gerçekten çok iyi savuşturuyor. Gerçekten çok korkuyorlar. Yani ona bulaşmadıklarını görüyorum. Yani e, herhangi bir mevzudan bağlamdan tamamen bağımsız e, sırf e, sinirlendirmek için ya da Farklı amaçlarla e, olumsuz ya da olumlu mesaj atan kişiler bu trolliler. Hı -hı. Onu böyle tarif edebilirim. Hı -hı. Ama Sevan Nişanyan biraz üslubu ve zekasıyla san, sanırım kolayca Seven, e, savuşturuyor. Sevan Türkiye Cumhuriyeti'ni <gülüyor> yani büyük bir laf mı olur bilmiyorum ama hani şey etmiş bir adam. E, müşkül duruma düşürmüş bir evet. adam. Yani o 2-3 e, tırnak içinde çapulcuyla mı trollle mi mücadele edemeyecek? Benim birkaç arkadaşım var o işle meşgul olan trollük diyeyim. Kendisi, kendisi çok, kendileri çok çekiniyorlar Sevan Nişanyan'dan. Yani... Aslında troller aramızda değil mi? Hani böyle internette marjinal, uzak, ayrıksı insanlar olarak görülüyorlar ama, ama birçok troll aramızda yaşıyor. Evet, yani çok marjinal, ayrıksı insanlar değiller. Değiller tabii. Evet. Zihinleri biraz daha farklı çalışıyor. Bu açıdan da bakmalarını tavsiye ederim Sevan yan gerçeğiyle. Evet. Ee, evet. Sanırım e, şu anda cezaevinden internet kullanabiliyor. Evet, bir şekilde Twitter'da... E aktif hala yani nasıl yapıyor bilmiyorum yani ne yöntemi. Sanırım böyle. şey mi? Açık yani herhalde bu. O... Ya da işte telefonla birisine söylüyor şunu şunu yaz, şunu şunu söyle ha. falan gibi. Yani ilk böyle... baş bu örneğinde olduğu gibi evet. o da o kendisi bir... yazmıyordu, birine yazıyordu Sanırım cezabin öyle bir uygulaması evet, var. Nişan Yan'dan tweet görürseniz kendisinin söyledikleri yani. Kendisinin yani. söyledikleri. Evet, evet. Evet. Zaten sözünü kestim, pardon. Ee, bu... Şimdi Sevan'ın özelliği gittiği yeri tırnak içinde adam etmesi. Ee, en son internette şöyle bir çağrıda bulundu. İşte Torbalı mıydı cezaevinin ismi? Torbalı'da bulunduğum e, cezaevinin kütüphanesi çok kötü. Az sayıda kitap var. Bir e, çağrı yaparak e, tüm Twitter taşlarını ve Facebook taşlarını e, hapşaniye kitap e, evet. göndermeye teşvik etti ama tabii devlet yine burada da e, engel oldu. Sanırım o iş kaldı. Evet, o iş yattı. Son, yani aldığımız bilgi o yönde yani. Son son son bilgi böyle bir bu haberi özet mahiyetinde röportajda tekrar şey böyle ettik. alıntılarla belki deyiniz şeyde. Tamam. Bir, bir şarkı dinlemek istersen. Tamam. E, İlk... Zeynep e, Ekmelbaşı, e, Aradink'in e, Türkiye'de yayınlanan e, yeni albümüyle Evet. ilgili bir röportaj Aslında e, yaz yaz aylarında Hı -hı. yayınlanmıştı Amerika'da fakat burada yeni basıldı. Yeni daha düşük müzik kalan bastı. Müzikten, e, Ve double albüm basıldı. Evet. E, yani Amerika'da yazın basıldığı için e, burada bir albümle birlikte daha basıldı. Şimdi onun diyelim hangi şarkı görelim? E, söylüyorum. E, dialogue şarkısını dinleyeceğiz. Ara e, Aradink Chan'ın İstanbullu ünlü enstrüman yapımcısı Emanuel Ven Venios. Ya yani bilinen adıyla denildi. Manol. Evet. E, ne adadı? E, Doğaçlamaya dayanan bestlerden oluşan bir albüm. Hı hı. E, Conversations with Manol. Hı hı. E, Dink Chan işte onun elinden çıkmış bir udaracılığıyla onunla sohbet ediyor. Evet. Şarkınlarla da Dinkcihan şu an Manol'un Udunu kullanıyor. Evet, Albümde evet. de onu çalmış. Bu evet. da çok hoş bir bilgi. Evet. Şimdi o şarkıyı dinleyelim. <Gülüyor> Thank you. 94.9 Açık Radyo'da. Radyo adı Agos programımız devam ediyor. Ben Özgün ve Gökhan'la birlikte. bir Senle böyle sohbet etti mi Özgün daha önce? Nasıl? <gülüyor> Aradınçın'ın ettiği gibi. Çok güzeldi. Evet. Ben bu müzik çalarken kendimle sohbet ettim. <gülüyor> o sorudan ziyade akma bu cevap... O sorunun cevabından ziyade bu cevap geldi. Ara Dinçan'ın Diyalog şarkısını dinledik. Konservation Cons with Manol'da. Evet. Manola sohbetler albümünden. Ben Ara Dinçan hakkında şöyle küçük bir bilgi vereyim. Çünkü... Şöyle bir şey vardır hani müzik ortalama müzik dinleyicisinde. Şarkıyı bilir. Hatta günümüzde daha da öyle bir hal aldı. Şarkıyı bilir ama hani albüm kapağını yapandan, bestecisinden, söz yazarından bir haberdir. Ama Ara Dinkşan aslında bizim bestelerine çok aşina olduğumuz bir isim. Sezan Aksu'nun Sarışınım şarkısı, Vazgeçtim şarkısı, Yine Mi Çiçek şarkısı onun bestesi. Ve Ahmet Kaya'nın Ağladıkça ...şarkısı da onun bestesi... Ee, ...böyle de e, aslında... ...müzik belleğimizde... Evet. ...önemli bir, e, güzel bir yeri var... ...Ara ve Onlik Dinkşan'ın da... ...babası Diyarbakırlı... Evet. E, ...geleneksel... E, ...Ermeni müziğinin üstadlarından... ...Onlik Dinkşan da... ...Ara babası... Diyarbakır'daydı, Nisan ayında geçtiğimiz Nisan ayında... Diyarbakır, ...İstanbul'da da gelmişiz, evet, ben e, kaçırdım... Evet, e, ...kısa bir süre dinler... ...Diyarbakır'a ge geçti... Ee, ...orada bir konser verdi. Hı hı. Sonra tekrar İstanbul'a gelmişti. Ülkemizi sık sık ziyaret ediyor. Evet. Ee, i̇stersen... Ee, ...haberlere devam, devam edelim. Evet, Birinci devam edelim. Ee, biz gazeteyi... ...artık son haline... E, şey, ...şekil verirken yani... Hmm. ...çarşamba akşamı mıydı? Evet, evet. çarşamba evet. akşamı. Besse Hozat'ın açıklamasıyla ilgili... ...bir haber yaptık internet sitesinde. Besse Hozat'ın... E, <gülüyor> Tabii çok tartışıldı özellikle Twitter'da çok tartışıldı. Hı hı. E, i̇stersen bir e, bakalım yani ne demiş Bese Hozat. Biz evet. bu konuyla ilgili haber yapmadık fakat e, gazetede tartıştık başyazı hı hı. Yani, halinde. Şimdi Bese Hozat e, ne demiş? İstersen ilk başta onu okuyalım. Evet. Ben Tabii. okuyayım e, müsaadenle. Buyur. Ee, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı B.S. Hozat, e, PKK'nin üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız'ın da aralarında bulunduğu 3 kadının öldürüldüğü Paris katliamının birinci yıl dönümünde e, Frant Haber Ajansı'na verdiği mülakatta şöyle diyor. E, tepkilerde bu açıklaması üzerine geliyor. Bu bir röportajdan e, bir pasaj, bir kısım. Evet. B.S. Hozat'ın açıklaması şöyle. Türkiye'de resmi devletin dışında e, bir de oluşan paralel devletler vardır. Mesela Gülen Cemaati bir paralel devlettir. İsrail lobisi yine milliyetçi Ermeni ve Rum lobileri paralel birer devlettir demiş. Demiş. Sonrasında da şöyle devam etmiş. Paralel devletlerin birbiriyle ortaklaştığı ciddi bir çıkar ilişkisi vardır. Paralel devlet Gladio, Gladio devletidir. NATO destekli cemaatin ve lobilerin illegal devlet örgütlenmesidir. Asıl amacı e, Türkiye'nin demokratikleşmesini engellemektir. Evet bu buna benzer bir açıklama. Daha doğrusu açıklama demeyelim de bir. Ee, Sızan e, Bilge. Sızan evet Milliyet Gazetesi'ne. Namık Durukan haberiydi. Namık Durukan haberiydi. Abdullah Öcalan'ın dinden e, dile getirdiği bir söylemdi. E, Tabii o dönemde e, Ağustos'un da bulundu. E, kaliteli bir tartışma ile bu konu gündeme taşındı. E, ne zaman ki bu, bu böyle bir söylem ortaya çıksa, Ermeni lobisi, Rum lobisi Yahudi lobisi hı hı. E, tekrar hortluluyor bunlar, tekrar tekrar önümüze geliyor. Hı hı. E, bu tartışmadan sonra. E, ...incelikli bir düzeltme gelmişti... E, ...o yönden yani... Abdullah Can'ın açıklamasından sonra... E, ...dönen tartışma... Hı hı. ...sonrasında bir düzeltme getirmişti... Hı hı. E, ...bunu da HDP'nin... ...açıklamasını gördük ama... ...bu söylemin tekrarlandığını görüyoruz bir şekilde yani... Evet. ...bu toprakların çok aşina olduğu bir söylem bu... ...evet evet... E, ...bunu tekrar... ...yani... E, ...milliyetçi muhafazakar... E, ...cenahtan işitmeye alışık olduğumuz... iç mihrak... E, gayrimüslim azınlık şablonun tekrarlandığını görüyoruz. Kürt hareketinde. Hı hı. Ne Şöyle demek bir şey lazım? var. Ee, dil ezen ve ezilenin dili diye kabaca iki ayrılabilir bence. Ee, ezilen e, tarafın yanında dulan, duran e, bir e, halk hareketinin e, ezenlerin dilini kullanmasına hiç de gerek yok bence. Türkiye'de de gayrimüslimlere karşı e, kötü söylem hep ...ezenlerin e, dilinin... E, ...ürünüdür. Biz e, senin o bahsettiğin... E, ...siteye haber yaptığımız zaman... ...bu konuyla alakalı yani... E, ...Beseo uzatma açıklamasıyla alakalı... ...işte Agos yazarları... ...Yervat, Ohanes ve Robert... ...bizim Hı. genel yönetmemiz Robert Koptaş'ın... ...görüşlerine yarar vermiştik. Benim... ...oradan e, en sevdiğim kısım... ...Robert e, Koptaş'ın... ...şu cümlesiydi. E, bu topraklarda... ...Rum, Ermeni... E, ...kelimelerini... Andıktan sonra bu kelimelerin arkasına lobi, kripto, e, gizli, komplo teorisi gibi kelimeler eklerseniz müşterisi çoktur demişti. Dolayısıyla Kürt Hareketi'nin e, Türkiye'deki devletle e, tanışmaya başladığı bu dönemde e, böyle bir e, cümle telaffuz edilmesi hiç evet. de işte, hoş bir şey e, Dil. E, Bazı sorular akla getiriyor bu dönemde olması. Kürt halkının gerçeğinin bu olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla değil. evet bu konuda böyle değil. Yani tarihte yaşanan acılardan tabii ki millet olarak Türklerle Çerkeslerle herkesle birlikte Kürt halkının da sorumluluğu vardır. Ama e, kendini e, geçmişten e, koparıp hani daha insani, daha özgürlükçü. E, bir hareket çizini söyleyenlerin dediğin gibi böyle bir e, dile hiç ihtiyacı yok. Evet. Ve senin e, dikkat çektiğin gibi e, Öcalan'ın e, sızdırılan e, ne denir belgelerinde Tutanakları tutanaklarında yani. böyle bir, tartışma, bir cümle sarf edilip ardından yaşanan kaliteli tartışmadan Hı -hı. sonra böyle bir şeyin tekrarlanması e, hiç de hoş, ka hoş kaçmadı evet. bence. Başka hemen bir habere daha değinip istersen tekrar bir araya gidelim. Tamam. Çokça revanşist bir tavırla gazetelerde yer bulduğu Hamburg olayları, <gülüyor> Türkiye'deki muhafazakarların Hamburg'daki gösterilmiş fotoğrafları yer vererek, evet, polis şiddetini öne çıkararak, ...protestoları gezi olayları kıyaslayarak... E, Merkel ve Alman medyasını eleştirerek... ...böyle bir tür e, revanş alma alma isteği olduğunu görüyoruz. Hamburg'la ilgili e, orada yaşayan Hülya Topçu... ...gazeteci, Batı Almanya Radyosu'nda çalışan bir gazeteci arkadaşımız... Evet. E, ...bize bir yazı yazdı. Bu konuda işin gerçeği nedir? Nedir, e, ne değildir? Hamburg'la gezi e, arasındaki bağ nedir? Benzerlik var mıdır? E, nesli olur bu? Çok da anı. güzel bir başlık ben evet. sevdim. <gülüyor> bundan bahsediyoruz. İstersen tekrar Aradinkcan'a dönelim. Tamam. E, For çok... Alexis midi evet. şarkının ol mu söylüyorsun? E, evet Aradinkcan ve Yunanistanlı üç müzisyenle oluşan e, Aradinkcan dörtlüsü. E, bu Hı -hı. dörtlünün ilk albüm Finding Songs yani şarkıları bulmak. E, Dinkcan'ın bir Ud öğrencisi için hazırladığı alıştırmalara dayanan bir bestesi bu. Hı -hı. Alexis için. Bunu dinleyeceğiz. Alexis bu Yunanistan'daki olaylarda şey olan... Artık bilmiyorum. Çok çok o kadarıyla. Neyse öyle bir çağrışım oldu bende. Evet. Şimdi o şarkıyı dinliyoruz. Aradinkşan'dan. Peki teşekkür ederim. Radyo Agos. E, 94.9 Açık Radyo'da Radyo Agos programı e, devam ediyor. Ben Özgün Çağlar ve Gökhan'la, Fatih Gökhan Diler'le bu haftaki e, Radyo Agos programını e, yapmaya çalışıyoruz. E, vaktimiz olursa tabii deneyeceğiz bir haber ama kısaca geçmek istiyorum şimdi. Evet. E, Süriyenler okul için destek bekliyor. Evet önemli Anlıyoruz. bir haber o. Bir süre önce tabii mahkemenin aldığı kararla beraber Sur Suriyaniler uzun zamandır okul için mücadele ediyorlar. Evet. Ee, diğer Rumların, Ermenilerin, diğer azınlıklar diyebileceğimiz e, toplumların kendi okulları var. Fakat Suriyaniler için e, Lozan bağlamında yapılan değerlendirme sonucu... E, Önceden e, olumsuz olan şey müsbete döndü mahkeme tarafından. Yani bir okul izni çıktı diyebiliriz. Hı hı. Fakat okul izni çıkması yetmiyor bir okul açmak için. E, bir azanlık grubunun okula açması için. Evet. Tabii maddi yetersizlik de var. Türyani toplumu e, kalabalık değil Türkiye'de maalesef. E, maddi sıkıntıları var. Hı hı. E, buna dikkat çeken bir haber... E, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'e gittiğinde Süriyanin toplumuyla da görüşmüştü. Hı hı. E, bu okula destek çıkılacağını söylemişti. Zaten e, Lozan anlaşmasının e, gereği de böyle bir destek olması gerekiyor. Çok gerilmiş, çok geç verilmiş bir hak. Evet. E, Tabii bu, bu bağlamlar hiçbir zaman değerlendirilmedi. Yani Lozan bu şekilde okunmadı. E, mahkeme yeni bir okuma yaptı. Doğru okumayı yaptı. Evet. ...bunun devamının gelmesi lazım. Bu haberden detaylarını aktaracağız eğer vaktimiz kalırsa... ...fakat evet. şimdiden belirtelim dedik. Evet. Birinci sayfadan haberleri konuşmaya... ...devam ediyoruz. Değilmediğimiz bir haber... Ha, ...şuna bir değinelim istersen... ...Kızılay <gülüyor> Soda mevzusu. Biz haftalık bir gazete olduğumuz için... ...hani bazen... Gün, ...gündeme evet. daha erken çıkmış şeyleri... ...biraz geç verebiliyoruz ama... Ee, ...tekrar tekrar verilmesi gereken bir konu bence bu Kızılay meselesi. Evet, çok diğer gazetelerin ele almadığı da bir açısı var hı hı. bu haberin. Emre Cuma günü toplantıda söylemişti Kızılay maden sularından... ...Türk kelimesinin, Türk ifadesinin çıkarıldığına dair... Hı hı. ...bir süre önce şişeleri yenilenmişti zaten. Hı hı. Ben başında fark etmiştim, o zaman soda alma ihtiyacı duymuştum... Ee, bir mikser olarak. Ertesi gün mü? <gülüyor> Yok o gün o gün değişmiştim. Canım. Ertesi günü de tabii şey yapmıştım. Benim en sevdiğim maden suyu. Ee, ama tabii gördük ki Türk ifadesi e, güzel işte, niyetlerle, e, arzulanan e, niyetlerle değiştirilmemiş. Evet. Ee, emret... Şimdi <gülüyor> şimdi Emre haberi toplantıya getirdikten sonra e, Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Dütül Akar. ...la konuşmuş... E, ...neden böyle bir şey yaptınız diye... E, ...adam şey demiş... ...hani tamamen... E, ...biz şey için yaptık bunu... E, ...piyasa için yaptık demeye evet. getirmiş... ...şöyle bir açıklaması var... ...anlatıyor anlatıyor... ...böylelikle kapitalizm ve serbest piyasa şartları... ...bir anlamda milli hassasiyetlere galiba çalmış... E, ...pardon bu emre, Emre'nin açıklaması... E, ...değişikliğin sebebini açıklıyor... Evet, evet. Maden Suyu logosunun. Hı hı. E, tabi bu logo aslında şöyle 80 yıllıkta bir geçmişi var. Yani o türki, Türk kelimesi 2004 yılında evet. e, kondu. Kurum olarak yeniden yapılanırken Kızılay Türk Kızılayı deme ihtiyacı duyuldu. E, Kızılay'a Türk Kızılayı derken e, Maden Suyu da tabi şey yapmadı. Yani e, değişikten payını aldı. O da Türk Kızılayı Maden Suyu şeklinde. Şimdi Biliyoruz. böyle 2004'te Türk kelimesini eklemişler ama Kızılay'ın tarihine baktığımız zaman Marco Paşa'yı görüyoruz. Evet. Marco Paşa kimdir? Marco Paşa eee hilal Ahmer Cemiyeti olarak kurulan Kızılay'ın o zamanki adıyla yani kurucularından biri bu adam Rum 1888'de vefat ediyor. Tam doğum tarihi bilinmiyor kendisi. Evet. Zamanın önde gelen doktorlarından bir tıp doktoru, Siros adasında doğmuş, daha sonra İstanbul'a göç etmiş bir Rum ailenin çocuğu, hı hı. Marco Paşa olarak biliniyor. Marco Aslında, Paşa, Ma Marco Apostolidis. evet. 1861'de Sultan Abdülhamid kendisini hekim başlığına atamış, yani yüksek mertebelerde görev almış hı hı. bir Rum kendisi. Kızılay'ın da kurucusu aynı zamanda ve Ama... sosyal medyada yer aldığı şekliyle bu Marco Paşa değinilmedi. Evet, yok değinmedi. ya diğer haberleri de göremedik. Hı hı. E, medyada çıktı Kızılay'la ilgili haberler, e, Türk ibaresinin kaldırılmasıyla ilgili ifadesinin kaldırılmasıyla ilgili. Hı hı. E, i̇stersen o Türk kelimesinin geliş sürecine de bakalım. Tabii 80 yıl, 80, 78 yıllık bir süreçten sonra yani 1800, 1926'dan 2004'e kadar. Maden Suyu'nun markası Kızıl, Kızılay olarak evet. devam etmiş. Bu isimle süre gelmiş. Ee, zaten Kızılay Başkanı'nda dolayısıyla Türk halkı tarafından bu ürünümüz Kızılay Maden Suyu olarak hı hı. çağrılıyor. Ee, şeklinde bize konuştu. Ee, Türk ifadesinin kaldırılmasını da piyasa koşullarına bağlıyor. Yani e, böyle bir e, bu ürünü Türk ifadesi olmadan satmak, marketlerde böyle e, daha iyi pazarlanacağını düşünüyor. En azından böyle bir anket yapmışlar. Sonucundan böyle bir şey çıkmış. Ee, az önce Neden? yanlış e, okudum ama Emre'nin haberinden par parça okudum. Ömer, Ahmet lütfü akar. Yani kızılay, Türk kızılay genel başkanın açıklaması şu: durumdan vazife çıkarmak bunu siyaseten bağdaştırmak isteyenler olabilir. Ancak Türk kızılayı toplumun her kesimine tüm siyasi düşünceler eşit, eşit eşit mesafededir. Bu noscuazıya dönüş, yani senin dediğin gibi evet. sonradan anlan Türkiye kelimesini çıkarmak sadece ürün markasından ibarettir demiş. Evet, tabii canım kurumun sonuçta şeyi değişmiyor. Yani. Türk kızları olmaya devam ediyor. Evet. Yani kurumun adı. Ve biz yani. neyin nereden geldiğini de bilerim. Yani Marco Paşa e, tabii yani ilginç bir kurucularından biri. Evet. İstersen e, manşet haberimize dönelim. Aynen. E, şöyle bir tartışma. Yani tartışmayı tarif etmiştik bir şekilde ama tekrardan e, aktaralım. E, Cemaat-AKP kavgası üzerinden yani e, bu iki aktörün kavgası üzerinden bir yaratıcı yıkım ihtimali var mıdır? Böyle bir tartışma yapılabilir mi? Şimdi ee, biz biraz iyimser oluyoruz. Tabii böyle yani... İyimser olmaktan başka da çaremiz yok zaten. Tartışmaya nasıl katkıda bulunabiliriz? Nasıl? Neresinden bakabiliriz? Ee, tabii gün, günlük yayınlar, televizyonlar her dakika zaten e, bu o konuyu olur. veriyorlar. Yani evet, evet. son dakikalarla e, diğer türlü analizlerle bunun... E, ...yayınlarını görüyoruz, haberlerini görüyoruz. Bu tartışmaya nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük ve evet. ortaya böyle bir şey çıktı. Temelde iki figürün kavgasından bir kazanan değil. Yani iki taraf iki taraftan birinin kazanacağı bir ortam değil. Başka bir bakış açısıyla yani bu kavganın Türkiye kazansın. Evet. Bu kavganın bir yaratıcı yıkım ihtimali doğurabileceği Öngörüsüyle böyle bir tartışma oldu. Ee, Tabi yürütenler birincisi Demokrat Yargı Derneği'nin yöneticilerinden hala Faruk, görevini Diyarbakır'da sürdüren evet. hakim. E, Faruk Öztürk, diğeri de Daron Acemoğlu. Darun Acemoğlu e, MIT'de profesör. Ödül Biri, de aldı Cumhurbaşkanlığından. Bir, evet bu ödülden de konuşacağız. Aslında ödülle ilgili iyi bir e, tespit, lafı mı Tespit, Tespit güzel bir kurumsallaşmaya dair. Evet öyle başlayalım istersen ödülle başlayalım. Daha sonra tartışmaya dönelim. Ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hani iyimser bir şekilde manşete attık ya bu kavganın sonu hukuk devletine çıksın. Ee, yani senin dediğin gibi AK Parti ve Cemal Savaşı'ndan ikisinden birinden ziyade Türkiye'nin kazanmasını arzuluyoruz. Şimdi yaz aylarında çok önemli bir şey oldu gezi. Birçoğumuzu da hakikaten derinden etkiledi. Gittik, gördük. Gaz yedik. Yaralanan arkadaşlarımız üzüldük. Oradaki insanların aslında bir dileği de siyaset sahnesinde yer almaktı. Ya da beni ilgilendiren kararları sen verme bundan sonra kardeşim. Ey iktidar. Genel şey buydu. Saptırılmak istese de bazıları tarafından. İşte bu... Cemaat ve AKP kavgası e, senin dediğin gibi yeni siyasi e, alanlara e, gebe olduğu için bu gezi olayı da e, hakikaten kendisini değerlendirilebilecek e, bir zemin olarak görebilir bu çatışmayı. Nasıl böyle partiler falan çıktıysa da yani başka bir siyaset mümkün diyen insanlar artık... Bu savaşlandı şey olsunlar. Bu temelde yani bizim yapmaya çalıştığımız yani demeye çalıştığımız şey bugünkü kavganın e, tabii ki iktidar hiziplerinin bir mücadelesi olduğu kesin yani e, bu konuda kimsenin tehdit yok zaten olan bir. Belli de yani. ortada. E, ama bu kavgayı yeni derin devlet kimi olacak e, bunun belirlendi bir kavgadır e, şeklinde değerlendirmek çok doğru değil ya da ben Erdoğan'da da cemaati de kabul etmiyorum. Hı hı. Dolayısıyla bir şey yapmıyorum. Yiyesinler birinin de çok evet. geçerli değil. Bu gruplardan birinin tek başına kazanması mümkün değil. Bunu görüyoruz yani ittifak arayışlarını görüyoruz iki tarafında. Bu sebepten dolayı bunu arıyorlar. Hı hı. Kim kazanırsa kazansın sonraki iktidarı kurmak için diğer siyasi gruplara ihtiya ihtiyaç duyacak. CHP'ye, MHP'ye, Kürt Hareketi'ne, BDP'ye. Ee, tabii bir de senin söylediğin gibi bir gizli direnişi var. Yani bir siyasi figür olarak ortaya çıkmamış. Yani siyasi parti olarak ortaya çıkmamış. Fakat basmaya siyaset üretmiş bir kalabalık. Büyük bir kalabalık. Hala etkisini görüyoruz. Ee, bu, bunun etkileri hala dolaşıyor. Hala konuşuluyor. Hı hı. Çokça konuşuluyor. Bakalım. Forumlar devam ediyor. Evet. Evlere taşınmış. Hani Aynen öyle. Havaların soğumasıyla birlikte. Ve Hamburg'da olay olunca hemen gizli bak falan gibi bir şey yani... ...tekrardan gündeme gelebiliyor. Ee, kendi siyasal varlığımız ile müdahale ederek... ...yani e, halkın tüm kesimden ortaklaşa... E, ...paylaştığı bir kamusal olan... E, ...tahir ederek, düşünerek... ...bunu hmm. üretmeye çalışarak... E, ...bu kavgadan... E, ...bir şekilde... E, yeni bir fırsat, siyasi... Evet, ...bir fırsata e, dönüştürebiliriz. Boşluk. Bu şu demek yani... ...yargıyı ele geçirecek... E, ...bir sonraki aktör... ...kimdir'i düşünmek yerine... E, ...hiçbir siyasi parti için... E, ...hiçbir siyasi partinin yargıyı ele geçirmediği... E, ...bu saflıktan değil yani... ...aman ne güzel demokrasi, <gülüyor> yargı bağımsızlığı gibi değil yani... Değil, evet. ...bu aktörlerin birbiriyle kavga ettiği görülüyor... ...ittifak araçları görülüyor ve, e, ve... ...kan kaybediyorlar... ...kan kaybediyorlar ve gerçekten her aktör tekrar siyaset yaparak ortaya çıkıyor... ...yani şimdi... E, Başbakanla Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması, Cumhurbaşkanı Barolar Birliği'nin konuşması, tabi cemaat CHP yakınlığı yani bunların bunların hepsi... Kürt Hareketi'nin AK Parti ile evet. ittifak ihtimali. Bese Hozat'ın açıklaması bile bu bağlamla değerlendirilebilir. Bir evet. siya siyaset yapıldığı görülüyor ve... Evet. Bu siyasetler kendi arasında bir denge oluşturabilir. Yani iddia boy azından. Yani Yaratıcı şimdi... yıkım denilen şey bu. Bir şeyin yıkılması ve tekrar bir dengenin oluşması bu ee, iyi niyetten değil. Yani değil aman demokrasi olsun değil. da yargı bağımsız olsun e, ve bir anda olsun bir şekilde olsun gibi de değil. Yani bunun sonucu olarak, bu kavganın sonucu olarak ve ortaya çıkan e, siyasi durum e, olarak en azından böyle. Şöyle de bir şey var. Hani... E... Demokrasi dediğimiz şey sonuçta bize kitaplarda öğretildiği ve Türkiye'de görmediğimiz şekliyle güç odaklarının birbiriyle çatışması. Toplumdaki belli kesimlerin birbiriyle demokratik zeminde fikir savaşı vermesi. Dolayısıyla AK Parti'nin toplumun büyük bir kesimini kapsayacak şekilde siyaset sahnesinde olması... O olduğu günlerden şimdi biraz daha parçalanma günlerine ve diğer hareketlere söz verme günlerine doğru bir geçiş yaşıyoruz. Dolayısıyla birçok boşluk açılıyor ve hani bizim Robert'in de geçen hafta yazdığı gibi memlekette siyasi ittifak ihtimalleri belirliyor. Koalisyon da demek bir araya gelip bir şeyler yapabilme tek başına yapamadığını ...yeni şeylere gebe. Evet, bunu... Hala hazırdaki durum. Aktarmaya devam edeceğiz gazetelik tartışmayı. Evet, bir ara verelim. Ne yapacağız Aramızı şimdi? Rupen Matevosyan'la yapacağız. Hadi oku bakalım şu şey <gülüyor> onun ben oku. Fakat <gülüyor> abi olsa hemen... Çak çak diye okurdu. Ben kısaca aktarayım Matevosyan'ın Kim olduğunu şarkının tamam. mahiyetini. 1942'de Yerevan'da dünyaya gelen... ...Yerevan Devlet <gülüyor> Konservatuarı'nda eğitimi gören bir sanatçı. 60'lı yıllarda yıldızı parlamıştı. Aram... Meren halk çalgıları topluluğuna yıllarca Solistlik ardının eğitmenlik yaptı. Hı hı. Halk müziği, aşüğü müziğinin en önemli icraçlarından birisi. Hı hı. Halk sanatçısı ünvanı var. Maştos nişanı var. Rupen Matevosyan'ın. Kendisinden bir aşk şarkısı dinleyeceğiz. Okuyacağım ben tamam, ee, sen... Ermenici ismini. Arekagin Betk Ehervis Nayel. Evet. Türkçesi e... neymiş? Güneş'e uzaktan bakmak gerek. Tamam. Yaklaşırsa yanar insan. Şimdi onu dinliyoruz. Evet. Du inns Hamar Yaz kez hamar gütse boç iç, duyn samar hamar gütse boç iç, hervitz kez gönet esnem, silen, forpeski ankiş çek nafyeraz, arega Kairi je İşte girdi payı kadar, yas kez amargu cevocici, hervitz yas kez gönede snem, snem, porteske Herbitçesken zorla beslen, silben, borçtan kim serber? Karıga te shad her vit ses kes kone desnes ver por pes kam kis chat nafera as aregakin Kayrı eteş adam odenaz, kayrı ki çak nak ye. Burası Açık Radyo programda Radyo Her hafta cumartesi sabahı yayınlanan e, Rupen Mato, Matei Vosyan'dan bir aşk şarkısı dinledik. Türkçesiyle güneşe uzaktan bakman gerek yaklaşırsa yanar insan. Dokunma yanarsın gibi bir şey bu ve evet. <gülüyor> Şu anda anladım. E, konuşmaya devam ediyoruz evet. haberi. Söz sende Gökhan. İki gücün çatışmasından bir temizlenme çıkabilir e, Darun Acamoğlu'nun... E, ...söylediği bir söz. Dar darın Hocam olduğu... ...24 Aralık günü... ...Çankaya Köşkü'nde düzenlen bir törenle... ...2013 Cumhurbaşkanlığı... ...Kültür ve Sanat... ...büyük ödülünü aldı. Ahmet Kaya da mı... Evet. ...almıştı? Daran o... ...sosyal bilimler. <gülüyor> Ekonomist kendisi. Evet. birlikte satçı... ...Ahmet Kaya da müzik dalında... ...almıştı. Aha. Tabii öncelikle biz aldığı ödülü konuştuk. Aldın Aldığı ödülün anlamı... ...nedir? Nasıl bakıyor? Kendisi... Bir süredir OECD Türkiye Temsilciliği ile geçiyor adı evet. Darun evet. ee, Çok önemli bir akademisyen. Ee, şöyle izah etmeye çalışayım. Ee, sosyal bilimler okumuş olanlar bilir. Ee, Darun, Acemoğlu e, Darun Acemoğlu şu ana kadar en çok alıntı yapılmış e, sosyal bilimci. Hı hı. Ee, onun bir makalesini okumadan ya da bir kitabını okumadan bir sosyal bilim dalından disiplininden mezun olmak kolay değildir. Ee, özellikle iktisatçıysanız. Ben iktisat okudum üniversitede. Ee, sık sık karşıma çakan, çıkan e, bir kişiydi. İki sene önce bir kitap yayınladı. Ha, evet. Ee, kitabın adı Why Nations Fail. Yani uluslar neden başarısız olur? E, bu minvalde ben kendisiyle iki, iki sene önce bir röportaj yapmıştım. E, şunu da söylemek lazım. E, kendisi İstanbul doğumlu bir Ermeni, Galatasaray Lisesi mezunu daha sonra York Üniversitesi'nde çalışmış. London School of Economics'te çalışmış. Daha sonra MIT'de emeritus profesör unvanını aldı. Bu şu demek? Yani MIT kendisi bırakana kadar kontratını yeniliyor. Yani bu kontratı devam ediyor. Normalde biliyorsun bu kadro meselesi farklı işliyor Amerika'da hı hı. üniversitelerde. Kendisiyle Bay Nation's Fair üzerine bir röportaj yapmıştım. Orada ee, ...şunu anlatmaya çalışıyordu... ...ulusların neden başarısız olduğunu... E, ...aktarırken... E, ...temelde... E, ulus, e, ...ulusların yarattığı, ülkelerin yarattığı... ...kurumlara bakmak gerekir diyordu... <gülüyor> ee, ...kurumlar ne kadar kuvvetli... E, ...ne kadar çok çeşitli... E, ...ne kadar özgür... Evet. Ee, ...bunlara bakmak gerekir diyordu... Ee, ...kurum derken tabii... ...sivil toplum kuruluşundan da bahsediyor... ...aynı zamanda ve yargı gibi... ...yargıdan da bahsediyor... <gülüyor> ee, Yürütme organından da bahsediyor. Pek çok e, yani üretilen tarih boncuğu üretilen pek çok kuruma e, bakarak e, bunun tarihsel, tarihselliğini de araştırarak e, ülkelerin başarısızlığını e, aktarmaya çalışıyor. Yani atıyorum İngiltere'nin gayesafi yurt dışı hasılası şu kadar Türkiye'ninki bu kadar neden sorusunun cevabı budur. Hı hı. E, bu bağlamda AK, AK Parti hükümetini değerlendirmiş. Evet. Ee, ve bir çıkarım yapmıştı iki sene önce. Tamam e, ilerliyoruz. E, demokratikleşme var ülkede. Hı hı. E, fakat e, kurumların güçlendiğini görmüyorum. E, ekonomide de bu e, benzer şekilde. E, Tabi şey e, yargı meselesi çokça tartışılıyor. Yani referandumdan önce de çokça tartışılmıştı. Evet, evet. Sonra da çokça tartışılmıştı. Fakat ekonomideki kurumların bağımsızlığı, kuvvet e, e, özgürlüğü çok tartışılan meseleler değil aslında yani ekonomi sayfalarında kalan bir tartışma. Bu alanda da özgürleşme görmüyorum diyordu. Hı hı. E, tamam ekonomi iyiye gidiyor, demokratikleşme var. Fakat bu e, iktidar mutlaklaşınca başka bir hal alacak diyordu Daran Hocamoğlu. E, bugün bunun üzerine tekrar konuşuyoruz. Yani bunun hı hı. aldığı başka hal üzerine konuşuyoruz. Arka sayfa yaptı kendisiyle evet, röportajı. E, uzunca bir röportaj. E, Çok da keyifli güzel. Ee, ...çok tatlı bir insan zaten ki... E, ...çok çarpı fotoğrafı var. Evet. Önce ödülle ilgili ne dedi? Ona istersen aktaralım. Evet. Ee, tabi Ödül ki, hangi ödülü? Bir daha zikredebilir misin? E, 2013 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü. Hı -hı. Sosyal Bilimlerde alındı. Darun Acamoğlu'na verildi. E, aynı zamanda Ahmet Kaya'ya da verildi. Zaten e, Ahmet Kaya'ya ve bana verilmesi önemli. Dedi Darun Sana şöyle bir soru sorayım ben. E, Darun Acamoğlu... İlk başta AK Parti hükümetinin yaptıklarını olumlu bulan bir isimdi. Sonra son dönemdeki halinden de memnun olmayan bir isimdi. Peki Cumhurbaşkanlığı'nın bu ödülünü Daran Acamoğlu neden kabul etti? Sana ne anlattı bu? Ben de bu soruyu sordum. Yani <gülüyor> neden Türkiye'ye geldiniz? O dönem kişisel sorunları da vardı. Yani gelmesi de zordu. Evet. Ve ayrıca yani... AK Parti'nin e, icraatlarını beğenmemenin yanında e, Gezi ile ilgili çokça yazılar da yazmıştı. Hem kendi blogunun hem de New York Times'ta birkaç yazı yazdı. Oldukça da eleştirdi. E, fakat e, bu ödülü bir açılım olarak görüyor. Ona verilmesini değil sadece Ahmet Kaya ve kendisine e, verilmesini. Şöyle bir laf etti. Ahmet, Ahmet Kaya ve bana verilen ödül kurumsallaşma yolunda çok büyük bir adımdır. Evet. E, Abdullah Gül bu şekilde içinden geldiği AK Parti'nin... Çizgisini de yumuşatmaya çalışıyor. Ki bu bence çok önemli dedi. Evet. evet yani evet. E, bir İstanbul'da onun bir Ermeni ve bir Kürt'e Cumhurbaşkanlığı'na... Bölmüş biri. Evet, bölmüş biri. E, çok çok, tabi, çok daha kuvvetli bir, anlam bir anlamı var. E, çok daha kuvvetli bir anlam var. E, bu iki kişinin alması kurumsallaşmanla büyük bir önem e, arz ediyor. En azından kendisi açısından bunun Hı -hı. için Türkiye'ye gelip ödülü aldım gibi bir... E, Kendisinin lafı vardı. Ve Acemoğlu kurumsallaşmaya önem e, biçen bizim özet evet. e, de belirttiğin üzere. Ama pek de şey değil. Son ödülden dolayı bir kurumsallaşma yaşandığını söylüyor ama genel e, gidişattan yani pek de evet, memnun değil. Röportajın e, esas içeriği e, farklı yöne tabii ki. İstersen bir ara daha verelim. Tamam verelim. Ee, Sıradaki şarkı. Rosa Eskenazi'den gelecek. Ee, Sara Sikinazi 1890'ların ortalarında. İstanbul'da yoksul bir Yahudi ailenin çocuğu olarak doğan bir kişi. Evet. Ailesi 1900'lerin başında Selanike ardından Gümencene'ye yerleşmiş. Hı hı. E, 1913'te Kapadokya kökenli bir Rum aşık olmuş ve onunla kaçıp adını Rosa olarak değiştirmiş. Rosa. Eşinin ölümünün ardından Atina'ya gitmiş. E, Siranuş ve Zabel adlı iki Ermeni kabere dansçısıyla birlikte sahne almaya, hı hı. Türkçe, Ermenice, Yunanca şarkılar söylemeye başlamış. 1920'lerin son, sonlarında keşfedildi bir şekilde yani keşfedilmiş. Hı hı. Ee, en meşhur dönemin o zaman yaşadığını biliyoruz. 30'larda yaptığı kayıtlarla e, Rebetiko'nun Yunanistan'da popülerleşmesini evet. sağlamış bir isim. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkesine yerel derinleşi desteklemiş. İstanbul'a dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde konserler vermiş. Hı hı. Bin, 1980'de Atina'da öldüğünde bir efsane olarak hı hı. E, gözleniyormuş. Eskenazi'nin sesinden geleneksel bir... Hasapiko. Balıkçının oğlu. 1938 yılından. Yani Rumcasıyla tu pasara o yiyos. Evet. Onu dinliyoruz. Μαύρα μαθιά θα διαλέξω Δείχνω την πρώτη καμάκια και Πανάγια Δείχνω την πρώτη καμάκια και Παναγιά. Και pour pele mon martre fori για en la trommio fori pou Radyo Agos Açık radyo Reklamlar Yakalamaya çalışma beni Gazlıyorum caddede deliler gibi Kötü sürücüler konuşa dursun siz en iyisi Aksa Sigorta'ya gelin, iyi sürücü olmanın değerini Aksa Sigorta'nın tam kapsamlı koruma sunan kaskosuyla keşfedin. Üstelik daha az prim ödeyin. İyi sürücüye iyi fiyat Aksa Sigorta'da. Zamanların en ünlü müzikali Cats, Türkiye'de ilk kez sadece Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde. Dünya çapında 50 milyondan fazla izleyici, Broadway tarihinin en uzun soluklu müzikali. Cats 21 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında müzikalin en iyi adresi Zorlu Center PSM'de. Biletler ZorluCenterPSM.com'da. Kamera ve kartlı geçiş sistemlerinde çözüm ortağınız, Dünya Lideri Honeywell Security ve HID Türkiye Distribütörü VistaElectronic.com. İşleriniz trafiğe takılmasın. İstanbul'da hızlı evrak ve paket göndermek için alokurya.com'a tıklayın. Ya da 0212 220 0000'dan bizi arayın. Reklamlar bitti. Sandıktaki sesler. <Sessizlik> Anadolu'da Rum müziği, Yunan şarkısının yüz yılı. <Sessizlik> 15 günde bir Cumartesi günleri 14'te 949 Açık Radyoda. <Sessizlik> Hazırlayan ve sunanlar: Ariana Ferentino ve Niyazi Aliancı. Radyo Agos. Açık Radyo'daki Radyo Agos programı devam ediyor. Ben hemen şu şeyi unutmadan aktarayım. Daron Hacimoğlu'nun meraklısına. Kitabı Türkçe'de artık geçtiğimiz ay çıktı. Ulusların Çöküşü evet. ee, başlığıydı. Sanırım Doğan Kitap'tan çıktı. Merak eden o okurlarımız Evet Doğan Kitap'tan alabilirler bu kitabı. Ee, örnekler bu. Tüm bu konuştuğumuz meseleyi hı hı. E, tarih, tarihselliğiyle, örneklerle e, pek çok medeniyetin örneklerle e, açıklamaya çalışıyor. E, uzun uzun açıklamaya çalışıyor. De, merak eden okusun. E, çok güzel bir kitap. Okusun. Evet. Ağustos'ta okusun. E, ondan hareketle kitabı da okusun. Ben zamanında kitap ekine bir yazı yazmıştım bununla ilgili Kirke. ama çok, evet, e, çok oldu. Bir daha mı yazmak lazım bilmiyorum. Aynı yazı bir daha yazma. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, yeni kitabının ye, ba, ba, yeni kitabı falan çıktı mı? Yoksa Tabii, bu eski Bu eski, yani Vanishings Field'in Türkçe şey Türkçe olabilir, Belki yeni basım yaparsa kitap tekrar yazabilirsin ya da hatırlatma babında yazabilirsin. Ben İngilizce, İngilizce versiyonu çıktığında yazmıştım yani. Ha Türkçesi çıkmışsa Türkçe çıkmışsa yazsın. Türkçe, evet. Bakacağız. Karar ya, ben merak ettim şimdiden. <gülüyor> ee, şimdi haberleri konuşmaya devam ediyoruz. Ee, sırada konuşabileceğimiz haber olarak şey var. Ee, Programın girişinde bahsettiğimiz Hrantnik davasının hali hazırdaki durumu. İttifak dağılırken. Evet haberimizin hıranktik başlığı bu. İttifak tırnak içinde. Evet. İlk başta Uygar Gültekin'in haberi bu. Şöyle bir haber yaptık. Posta gazetesi yazarı, yazarı Nedim Şener bir yanda. Adem Yavuz Arslan yani bugün gazetesi Ankara temsilcisi bir yanda. Evet. İki farklı gazeteden iki farklı taraftan. İki gazetecinin dava ile ilgili olan iki gazetecinin görüşlerini aldık. Ee, şimdi ben özetle onlar e, neler e, diyorlar, onları aktarmaya çalışacağım. Ama öncesinde e, haberin spotunu okumak istiyorum. Ne olabileceğine, e, neler olduğuna daha doğrusu ne olduğuna dair bilgi için. Uygar Gülçekin haberi. Hükümet ve cemaat arasında başlayan kavganın ardından gözler dik cinayeti davası ve soruşturmasına çevrildi. 17 Aralık soruşturmalarının gündemindeki savcı Muammer Akkaş, aynı zamanda 7 yıldır gizli kararıyla yürütülen dink soruşturmasının da savcısı. DİNK davasının ocaktaki son duruşmasında avukat Fethiye Çetin, ''Gelişmeler bizim söylediklerimizi doğrulamıştır. Dosyaya bilgi belge sağlayanların isimleri bu çatışmada zikrediliyor. Bütün bilgiler ve belgeler yeniden ele alınmalıdır.'' dedi. Hükümet ile cemaat arasında başlayan kavganın dışında, Dink davasını Nedim Şener ve Adem Yavuz'a sorduk diye bir spot var. İki farklı pozisyonun. Evet. E, ittifak davalırken Dink davası e, başlıklı bir sunumu gibi. Dink davasının Rand Dink'in e, en büyük özelliği yani davasının toplumun e, hemen hemen her kesimini yakından ilgilendiriyor e, olması. E, ben şöyle bir katkı yapayım yani Söyle. Faruk Öztudan çıkarak bu senin anlatacağın meseleye katkı yapabilecek Darun Acem'le Darun Acemoğlu'yla birlikte manşeti evet. paylaşan isim. Ee, diyor ki e, bu zaten yargı bağımsızlığı olarak konuştuğumuz şey gerçekte cemaatin bağımsızlığı diyor. Yani Hı -hı. yargı zaten cemaattir diyor. Yani Hı -hı. HSYK, Yargıtay, Danıştay, Başsavcılıklar, Komisyon Başkanlıkları, Teftiş Kurulu, Özel Yetkili Mahkemeler vesaire vesaire. Bunlar zaten e, cemaatin kontrolünde. Dolayısıyla yargı derken... E, ...cemaatten bahsettiğimizi unutmayalım diyor. Hı hı. Bu böyle bir yapı. E, şimdi ittifak dağılırken... ...Rantik davasını konuşuyoruz. İttifak dağılmadan önce... E, ...de durum böyleydi. Yani yargıdaki bu saydığım kurumlarda... E, ...cemaatin etkisi vardı. Hı hı. Ve Dink davasının hiçbir yere gelemeyişinin sebebi de... E, ...bugün görülüyor. Yani e, bu ittifak... Ve yargı kiminin kontrol ettiğine bağlı olarak davanın ilerleyemeyişi. Önceden DİNK e, davasında bir sonuç elde edilememesinin sebebi de e, bu kurumların yöneticileri. E, bunu bir yere not edelim. Evet, Faruk evet. Demokrat Yargı'nın e, yöneticilerinden biri. Faruk Özsun'un görüşünü dinledik. E, şu anda haberde yer verdiğimiz Nedim Şener'in DİNK e, davasına dair yöneticiler. Görüşlerinin özetiyle başlayalım. Şimdi Nedim Şener diyor ki... ...dink cinayetiyle ilgili gerçeklerin büyük bir bölümü aslında cinayet işlendikten kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı zaten. Ee, sonrasında e, işin içinde cemaate mensup polislerin olduğunu ve senin bahsettiğin yargının cemaatin kontrolünde olması nedeniyle... ...bunların örtbas edilmesi durumu olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan cemaate yakın polislerin bu cinayette sorumlu olduğu açıktı diyor yani... Sonra dava sürecinde işte buna karşın cinayet hakkında dezonformasyon, delil karartma, yönlendirme daha çok polis üzerinden yürüdü diyor. Yani asıl sorumlular. Hmm. Çünkü cinayeti aydınlatacak kişiler bu cinayette sorumlu olan kişilerdi. Yani yargı Aynen. kontrol kontrolün olduğu bir yer diyor. Bu polisler o tarihlerde Ergenekon operasyonunu yürüten isimlerdi. Yani e, Türkiye Temiz Eller Operasyonu yapıyor denilerek savunulan e, isimlerdi. Cemaatçi polis derken yalnız istihbarat dairesini kastetmiyorum. İstanbul'daki sahte belge düzenleyen, dinki korum, korumayan polisler de cemaate yakın kişilerdi diyor. E, sonrasında... Dink cinayetinde sorumlu olan polislerin bağlı olduğu ilişkiler zincirinin... ...savcılıkta ve mahkemelerde de uzantısı varsa... ...dink cinayetinde bir adım ilerleme beklenemez diyor. Ve özetle de şöyle bir şey diyor... ...dink cinayeti tam bir devlet kurumlarının mutabakat cinayettir. Yani evet, bu ittifak. Evet. Sanırım yeterli Tabii, oldu. Evet. Ee, şimdi de bugün gazetesi Ankara temsilcisi Adem Yavuz Arslan. ...yani e, bir başka görüşü dinleyeceğiz... Ama cemaate yakın bir görüş bu sefer. Evet. Şimdi Adem Yavuz Aslan meseleye Erhan Tuncel, yani bir numaralı bir soru işaretlerinden biriyle yaklaşıyor. Erhan Tuncel'in zaman içerisinde ve iktidar odaklılarına göre değişen ifade ifadelerinden bahsediyor. Yani Erhan Tuncel'in tutarsızlığına. Değiniyor ve diyor ki Tuncel'in ifadelerine bütün olarak bakınca tırnak içinde zamanın ruhuna göre dalgalandığını görmek mümkün. E, sonrasında fakat görünen o ki Tuncel henüz e, çözülemeyen e, bir motivasyonla davayı rotasından saptırıp başka hesapla hesaplaşmalara zemin hazırlama telaşında. Yani kendini kurtarıyor <gülüyor> e, sanırım. Ve diyor ki ben hükümet ve cemaat gerginliğinin nedeniyle değil bizatihi hukukun gereği olarak bu davanın... ...yeniden ele alınması gerektiğini söylüyorum diyor. Ve bence ta başından bu yana Dink davası Muammer Akkaş yani davayı e, yürüten, yürüten savcı. Ve şu anda 17 Aralık yolsuzluk evet. operasyonuyla adı anılan isim. E, şöyle diyor Adem Bey, e, bence ta başından bu yana DİNK davasını Muammer Akkaş gibi bir savcı yönetmeliydi. Çünkü bu davayı gibi yaparak yürütemezsiniz diyor. Evet. Ve şunu da ekleyerek bitireyim Gökhan. E, çünkü cinayeti aydınlatıyorum diyenlerin e, büyük bir kısmı kendi hesaplarını görmenin derdine düştüler. Hı -hı. Evet şimdi bu gen geniş geniş e, röportaj e, Ağustos'ta okuyabilirsiniz. Evet. İki ismi röportajı. Fakta alırken Ranked Davası başlıyor. Evet biz bir ara verelim. Tamam verelim. Şarkılayım ondan sonra Hamburg meselesine bakacağız. Sıradaki Hamburg gezi nedir? Şarkımız. Klazmatikstan gelecek. E, bizim her hafta mekanlar ve da sanırım başlığıyla bir evet. köşe hazırlıyor. Bu hafta da yani mesleklerle alakalı köşe. Pardon meslekler ve mekanlar. Bu hafta da e, Yehuda Adoni ile konuşmuş. E, kendisi sanırım haham. Evet. Kadıköy, Hamdet, İsrail ee, Pardon ya, yanlış bir bilgi okudum. Ee, i̇şte bu Rita'nın haberiyle alakalı e, bir şarkı dinleyeceğiz. E, Klazmatiksten gelecek. Ee, 86'da kurulan, New York'ta kurulan e, ve ağırlıklı olarak e, Doğu Avrupalı Yahudilere özgü klezmer şaşkıları seslendiren hı hı. bir grup Klazmatik. E, 1990'ında çıkan Possessed adlı albümünden bir İçki Sofrası şarkısı dinleyeceğiz, yürüyorum. Reiz ich mir mit mit zum mit ich mir, ich mir. Und ich mir, sing ich mir. Na na na He stick da kratsch Knit 94.9 Açık Radyo'da Radyo Göz son e, 10 dakikamız partına girdi evet. bölümüne girdi 10 dakika bile yok ee, 10 dakika bile çaldığımız Hamburg'dan has çaldığımız bir şey diyecektim çaldığımız şarkılar tek tek e, Besozat'ın e, demeci nevelik yani bir gönderme vardı şimdi Besozat düşünsün... Ermeni lovisinden Rumlovisinden ya da lovisinden şarkılar çaldık e, bir tane de e, yani lobisinden? O saymadı ama bir sonraki şarkımızda öyle gezdik. Şimdi Hamburg olaylarından bahsedeyim evet, kısaca. Köke. Hülya Topçu, Batı Alman Radyosu'nda çalışan bir gazeteci. Hı hı. Benim de yakın ilişkilerim var. Kendisine devamlı konuşurum, bilgi alırım oradan. Sohbet ederiz, arkadaşız. Hı hı. Dün de Elmas kardeşi buradaydı, Ağustos'taydı, biz ziyaret etti, Hamburg uzun uzun anlattı. Nedir, evet, evet, ne değildir diye. Şimdi yaklaşım. burada haberler yapılıyor. Fakat... ...biraz da gecikmeli olarak yapılıyor... ...21 Aralık'ta olduğu olaylar... Hı hı. ...bir hafta bile sürmedi... ...bir hafta aşağı yukarı sürdü... ...27'sinde bitti... ...27'sinden beri de başka bir olay olmuyor... Hı hı. ...fakat... ...işte Türkiye'deki muhafazakar kesimin... ...oradaki gösterilerden... ...fotoğraflara yer vererek... ...polis şiddetini ön plana çıkararak... ...protestoları gezi olaylarıyla... ...ilişkilendiriliyor... Hı hı. ...ve... ...buradan bir rövanşist tavır görüyoruz... ...yani rövanş alma isteği... Hı hı. Ee, Buna kısaca nedir miyim valideye ee, bakalım istersen. Ee, öncelikle Hamburg'da, Hamburg 1 Mayıs'lardan bilinir. Özel yani, bir şehirmiş. Evet. Ziyas yani, anlamında. E, Hamburg e, gelir dağılımında eşitsizliğin en gözde göldür olduğu yer Almanya'da. Yani. Zenginle fakir arasında çok büyük bir uçurum var. Yani Marx'ın hayaletini dolaştığı bir yer. Yani Komizm hayatı. Zenginlik var tabii ki şeyde Almanya'da yani hepimizin bildiği gibi. Hı hı. Fakat bu ayrım en çok Hamburg'da göze çarpıyor. Sol örgütler burada aktifler, oldukça aktifler. Hı hı. İlginç kazanımları da var. Ben zamanında işte korsan partide röportaj yaptım. orada belediye, yani yerel mecliste üye sokabildiklerini... E, ...gördük. Yani böyle bir şey düşünülemez bile. Yani yerel bazda... ...Türkiye'de böyle bir şeyin olması mümkün değil. E, 1 Mayıs'larda da gözler... ...Almanya'da Hamburg'a çevrilir. Hı hı. E, ne olursa Hamburg'da olur. E, işte futbolu takip edenler Sempali'yi bilirler. Yani Sempali... ...tribünlerinin nasıl olduğunu... ...ne halde... yani ne halde ...yüzüne boş için, boş evet. bakıyorum. Çünkü bilmiyorum <gülüyor> ama anlayabiliyorum. E, çok severek takip ediyoruz Sempali'yi. <gülüyor> e, birinci Bundesliga'ya çıkmışlardı... İki sene önce tekrar düştüler ama bekliyoruz. Ee, Tanıl Boray iyi bilir. Evet tabii ki. Ee, Hamburg'da üç sem tehlikeli bölge ilan edildi. Sempali e, bunların arasında tabii ki geçen hafta e, polis e, somut bir hiçbir somut tehdit olmaksızın e, hı hı. şüpheleri gördü vatandaşları durdur, kimlik kontrolü falan yapabiliyor. Bu tehlikeli hı hı. bölge tanımı böyle bir şey. Ee, burada Kara Blok adlı muhalif grup. E, kentte güçlü e, olayda da e, onlar aktiflerdi 21 Alık'ta 170 polisle 20'si ağır olmak üzere 500 gösterici eli lan yani 170 polisin yanında 500 de gösterici elimin e, amacı e, sol grupların ...solcuların işgal ettiği Rote Flora adlı kültür merkezinin e, boşaltılması çalışması Hı -hı. planı e, ...çalışmada da başlamamış. ve e, Hamburga e, ...geçen yıl gelen Lampedusa Adası'ndan gelen göçmenlerin oturma izni verilmemesi Hı -hı. bu iki gerekçeyle. Ee, ve tabii ki bu Occupy Wall Street'ten e, süre gelen bu küresel direniş e, hareketi gezilenle feyz alarak tabii bu sürüyor Hamburg'da. Hı -hı. Böyle bir konjonktür de var fakat iki somut e, şey üzerinden bu direniş yapıldı. Ee, muhafazakarların bize yansıttığı gibi de değil benzerlik. E, yani ya, geniş bir e, halk kitle desteği yok yani. Küçük bir Evela. grup. E, bunu söylemek gerekiyor. Olaylar oldu bitti zaten. Hı -hı. Bunu da söylemek gerekiyor. E, amaçları iki tane somut. Yani kültür merkezini geri almak. Bir de göçmenlere oturma izni verilmesi. Hı -hı. Bu e, ben gazetelerde Ukrayna'dan yani Ukrayna protestolar oldu biliyorsunuz. VNews toplantısından sonra evet. e, anlaşma imzalamadı. Ukrayna protestolar oldu. Bu Oradan fotoğraflar gördüm gazetelerde. Bakın Hamburg'da ne oluyor gibi polis şiddetini göstermek amacıyla. Bir, bir yandan tabi işte Alman medyasının Gezi ile ilgili yaptığı haberleri bu bu haberlerden intikam almak. Rövaş. Evet tabii oradan siyasilerden de gelmişti. Rövaşı en iyi biz biliriz diyorlar. Gezi'yi endişeyle izliyoruz gibi sözler gelmişti. Onun... Burada bir tabii siyasi grup da var yani Karablok gibi. E, Karablok e, orada bir koalisyon gibi yani solcu e, gençlerin, solcu Sol grupunun kurduğu Hı -hı. bir koalisyon gibi bir şey. E, detayları e, Hülya Topçu'nun kaleminden. August'tan. İkinci sayfamızda. Evet. E, ne kadar vaktiniz kaldı? Üç dakikamız kaldı. O zaman ben bu hafta hızlı hızlı. şey yaptım, <gülüyor> küçük bir haber e, yaptım. Ondan mı evet. bahsedeyim ben? Şimdi e, bir arkadaşım e, vesilesiyle ta kemer da, değil miydi? Arnavutköy'deki bir hayvan barınağına gittim. İnsanlar muhakkak e, hayvansever e, insanlar muhakkak adını duymuştur. Özellikle sosyal medya vesilesiyle. Neresi burası? Boluca hayvan barınağı. E, oraya gittim. Köpekleri gördüm. Nasıl bir e, durum içindeler. Şimdi Evvela köpeklerin ...en büyük sıkıntısı yiyeceğin olmaması. Yani biz arabadan indiğimizde yiyecek var diye öyle bir e, üzerimize atladılar ki... ...tabii vahşi bir şekilde değil, sevgi dolu bir şekilde. E, dolayısıyla bu köpeklerin yiyeceği yok ve barınak gönüllüsü Burhan Özkan... ...bu köpeklerin e, yemek stokundan bahsederken şey üç 3 günlük yemek stokumuz bile yok hmm. diyor. Bu önemli. Hayvanseverler sosyal medyadan... E, bir kampanyada yürütülüyor sanırım için. Evet. Değil mi? Kampanya mı yürütülmüş? Evet. Yok hala yürütülüyor sanırım. Hala yani yürütülüyor. görüyorum sağda solda ama evet. çok da çok yerde de Yani kanıt. haberi yapma sebebimiz şey olması. Yemeğe gerçekten ihtiyaçlarının olması. Altyapı sıfır. Elektrik yok, su yok. Şimdi millet biliyor zaten de ben Burhan Özkan'ın hayatından kısaca bahsedeyim. Şimdi bu Burhan Özkan 42 yaşında. İlginç bir hikayesi var. Şöyle yakın korumalık yaparken panik hata hastası olduğunu öğreniyor yıllar önce. Ve hava değişimi önerince doktoru annesinin yaşadığı Bolucu'ya gidiyor. Burhan Özkan daha önce intihar girişimlerinde bulunmuş bir adam. Şey yapıyor. İşte intihar etmek için gittiği bir yerde bir yavru köpeğin tekrar tekrar peşine takılması sonucu intihardan vazgeçiyor. Ve bu köpeği sahipleniyor. Adına haydut oluyor. Ondan sonra da hayatını madem siz benim hayatımı kurtardınız köpekleri adıyor. Böyle hoş bir e, öyküsü var. Böyle bir hoş adamın e, ilgilendiği bir yer. E, tüm hayvan severleri ve duyarlı insanları ve bilmeyenleri, bilmeyen çok hı hı. E, biraz uzak olsa da Arnavut köydeki Boluca Hayvan Barınağı'na e, bekliyoruz. Haberimizde dördüncü sayfada böyle. Ben Benim kapatırken bir cümleyi bir şeyden bahsedeceğim. Ha, Şükrü, evet, Şükrü Saraçoğlu'nun e, evet, evet. ismi değişiyor. E, e, tabii Şükrü Saraçoğlu kimdir? <gülüyor> e, <biniyenler için. gülüyor> e, 34-50 yıllar arasında ...kulüp başkanlığı yaptı Fenerbahçe'nin... ...48-50 arasında başbakan... ...yani e, 6-7 yıl olayları... ...sırasında e, tarih boyunca... ...azınlık vatandaşlara uygulan... ...en ağır politikalarından olan varlık vergisinin... İyi bilmeyiz, ...baş vardır evet. ismin değişmesi de siyasi değil... E, ...piyasa koşulları gereği... ...yine Kızılaylı olduğu gibi e, sevgili yani. dinleyiciler... ...sırnak içinde söylüyorum. E, e, veda ederken... ...Süriyancı bir şarkı ile veda edeceğiz. Türkiye'de 2002'de yayınlanan... ...Anadolu'nun Solan Rengi... ...Süriyani Halk Ezgileri adlı bir albümden geleneksel bir sürü şarkı. Kotil Boli Habib Tu. Evet. Bu ee, haftalık bu kadar. Şimdi onu dinliyoruz. Ee, önümüzdeki hafta Radyo Agos tekrar Açık Radyo'da yayında olacak. Herkese iyi hafta sonları. Sabah vakti bizi dinleyenler varsa çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yağım <gülüyor> mevleli Sheyil tu, khatil وقتل بوله حبيته يوم ما لين شلت ما بدل وجود مني قد انا وانت ايش مخير يوم كبير فش سيدي عزيزتو يوم خلي ما بتن وهاتلك Ay ne kohme o kine, şefret o andelto, lutaat ay omanık, uhatil seydi adet o, eşme kiri o yublebi, eşet